İç dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. Günaydın ben Banu. Günaydın ben Yıldıray Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün bir küçük kısa bir hatırlatmayla başlayacağız. Ee, bir Dolap küçük bir tatile girdik ama sanılmasın ki tamamen yokuz. Hafta sonları buradayız. Ee, hafta içi de bizi Facebook ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Temmuz ayı boyunca haftada bir kitap yazısı yazmaya devam edeceğiz. ...ve kitap okumaya devam kitap okumaya edeceğiz. edeceğiz ve evet. ee, bir, bir pazartesi günü de bir sürprizimiz olacak. O yüzden pazartesi günkü yayınımızı... dolapkitap.com'daki yayınımızı... ...izlemenizi ve sitemizi ziyaret etmenizi söyleyelim. Önerelim evet. Ee, şimdi başlayalım mı tekrar? Evet. Ee, biz yine bir sürü güzel kitapla buradayız. Ee, geçen hafta da böyle bir şey yapmıştık. Birçok kitap vardı önümüzde. Bugün de öyle. Benim önümde iki tane e, kitap var. Bu iki kitapta. Da... Yani bunlardan biri hakkında birdolapkitap.com'da yazmıştık. Çok özel kitaplar olduğunu düşünüyorum bunların. Birinin adı Bilinçli Tüketiyorum. Diğeri Gezegenimi Seviyorum. İkisi de Karetta yayıncılıktan yayınlanmış kitaplar. Karetta Çocuk'tan çıkmış kitaplar. Gezegenimi Seviyorum adlı kitabı Jean-François Noble ve Catherine Lovesque yazmışlar. Laurent Oduen resimlemiş. Çeviren de Göknur Gündoğan. Bilinçli tüketiyorum kitabınıysa Isabel Nicolazzi yazmış, Christoph Benz e, işte e, resimlemiş, Laurent o birlikte bu kitabı çevrildi. Gülay, Oktar ikisi de Karet'te çocuktan yayınlanmış. Kitapların e, yaş grubu da işte 8 artı diyebiliriz bu kitapları. Çok iyi kitaplar, iyi hazırlanmış kitaplar. E, bilinçli tüketiyorum e, kitabıyla başlayayım tamam. hemen. E, şimdi bu yani tüketim Kültürü diyoruz artık yani bunu bir kültür. Evet bu bir kültür çünkü. E, fakat bu tüketim kültürü sanılmasın ki hani kitap okumakla edinmek gibi bir kültür. Yani bu bambaşka bir duruma gidiyor. E, örneğin e, şu anda web sitelerini takip ediyorsanız mesela bir sürü fırsat siteleri var. Bir sürü işte fırsat Twitter ve Twitter'cıları var. Bunlar sürekli indirimleri kampanyaları vesaireleri kovalayıp aldıkça almak için uğraşan ya da aldırdıkça aldırmak için uğraşan kişiler, ortamlar, kuruluşlar vesaire ve bu bir hani çılgınca yürüyor ve sadece internet üzerinde gerçek mağazalardan bahsetmiyoruz yani hani fiziksel ortamlardan bahsetmiyoruz. Oradakilerde ayrı bir dert. Hani oluyor ya işte bir elektronikçinin açılışında izdam oluyor mesela işte bir e, alışveriş merkezi açılıyor böyle hani Birkaç tane televizyon birden alıyor. Ya birkaç televizyon alıyor. Bir de o kuruluşlar şey yapıyorlar önceden bir hazırlıkları var onların mesela bin tane battaniye işte bin tane... Kıtlık bölgesi. Falan. Tabii saçma bir şey çünkü geceden yatıyor insana falan. iyice bir delilik hali yani. Dün akşam haberlerde bir şeye rastladım... ...bir yerde bir gümrük mağazası... ...diye bir şey varmış. İşte Hı. ucuza... ...elektronik eşya galiba satılıyor. Bir kadına sormuş işte... ...ne aldınız diye. İşte çocuğuma... ...dizüstü bilgisayar almaya gelmiştim ama... ...kalmamış. Kısmetimizde gözlük varmış. Yuh. Biz de gözlük aldık. <gülüyor> <gülüyor> yani... ...bilgisayarla kapış kapış... <gülüyor> ...gitmiş. Ne alakası var? <gülüyor> Neyse. De i̇lle kitabı... bir şey... ...almak gerekiyor ya. <gülüyor> tamam bugün... ...faydalı olacağız kitaba devam Umuyorum. edelim. <gülüyor> Evet, şimdi kitapta e, birçok konu başlığı var ve bu konu başlıkları minik minik e, bilgi kutucuklarıyla ele alınıyor ve bu bilgi kutucukları iki kitapta da aynı her şey bu bilgi kutucuklarını aynı zamanda e, resimler demeyeceğim bunlar karikatürler çeşitli karikatürler destekliyor eee yani ele aldığı konular birbirinden önemli bence örneğin hemen e, başlayalım işte başlangıçta iyi tüketmek bilinçli tüketmek ne demek yani bu konuda bir bilgi veriyor işte gelişmiş toplum e, endüstrinin en eski hali yani taş sektörü diyelim <gülüyor> güncel de işte e, taş devrinden bugüne <gülüyor> bu e, sanayiyi ele alıyor işte küçük tüketicinin envanteri diye minik bir şey var işte ne yiyoruz ne içiyoruz bunları hangi başlıklar altında toparlayabiliriz yani doğrudan bir tüketim e, hareketinin e, kalemlerini çıkartmaya Hı -hı. yönelik bir bölüm ki çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Sonra işte tüketim ve bütçe diye bir bölüm geliyor. Mesela e, hiç çocuğunuza asgari ücret ne demek anlatmaya çalıştınız mı? Yani açıkçası ben asgari ücret ne demek onu küçükken şeyi çok iyi hatırlıyorum. Asgari ücret diye anlıyordum ben onu ve hani ücretlendirmenin askerlikle ne alakası olduğunu da kavrayamıyordum doğal olarak. Hı -hı. Küçükken yani aklımdayım. Askeri ücret diye e, vardı bu. Fakat bu asgari ücret ve hani bilmiyorum çocuklarınıza hiç bunu anlatmaya çalıştınız. Burada zaten bir açıklaması var. İşte mal nedir, hizmet nedir, e, bütçe e, nedir işte bir hesap defteri Har öneriyor. Harçlıklarla ilgili bir şey var mı bu kitapta? E, işte şey var hesap defteri var. O harçlıkla ilgili bir öneri yapmış burada. <Gülüyor> Diyor ki e, işte kendi hesap defterini yap ve para aldığında ya da işte harcadığında bunları bu deftere kaydıyor. Yani gelir gider defteri <Gülüyor> yaptırıyor. Neyi neye harcadığını... Ee, işte 10 Nisan doğum günü vesaire bilme bir, bir sürü örnekler yazmış buraya. Ee, bu anlamda bu çok iyi bir şey yani tüketimin temel aslında kaynağı para yani para olmadan tüketemeyeceğimizi düşünürsek çünkü da artık takasla yaşamıyoruz ee, dolayısıyla parayı kontrol etmek tüketimi kontrol etmek anlamına gelebilir dolayısıyla bu iyi bir öneri diye düşünüyorum. Ee, kitabın işte daha bir sürü e, bölüm var i̇şte, tüketmek için yaşamak. Mesela bu Günümüzü çok iyi tarif eden bir başlık. Çünkü artık tükettiğimiz şeylerle kimliğimizi bir noktada... E, ifade etmiş oluyoruz işte neyi giydiğimiz cep telefonumuzun ne olduğu a bunun e, beşi çıkmıştı ama altısı çıkmış benimki eski de artık gibi tuhaf bir fikrimiz olabiliyor mesela e, dolayısıyla hani bu e, bölümde hayli yararlı <gülüyor> e, süper mesela şey diye bir öneri var Hani sana diğer kitapta var gezegenimi seviyorum da var burada şimdi marketi görünce aklıma geldi Hı. açken alışveriş yapmayın <gülüyor> çok Çünkü önemli her bir. zaman birkaç tane e, fazladan yani, şey alırsın açken aç işte yani e, ve burada yani bu en önemli bölümlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Başlığını söyleyeyim zaten kendini anlatıyor. Satın almak onaylamak demek. Şöyle düşünelim. Ya Ben e, bu kitap hakkında bir dolapkitap.com'da yazdığım yazıda e, çok utanarak bir itirafta bulundum. E, ben taşlanmış kot giydim. İtiraf ediyorum. Hı hı. E, ve bunun aslında o sırada bu kot pantolon alırken hiç dikkat etmemiştim. Bu konu üzerine hiç düşünmemiştim. Ama e, bu taşlanmış kotun. Zaten ne anlamı var bilmiyorum bir kotun taşlanmasının ama e, bedelinin benim ödediğim paradan çok daha ağır olduğunu bir işçinin ciğerleriyle ödediğini aslında Hı -hı. bunu bilmiyordum. Ve evet e, böyle bir kot pantolon giydim. E, bu satın almak onaylamak demek başlıklı bölümde evet taşla, yani kot taşlama işçilerinden bahsetmiyor. Ama mesela şu bilgiyi veriyor bu kitaba göre dünyada 250 milyon çocuk işçi bulunuyormuş. Hı -hı. 250 milyon çocuk işçi. Daha hani yakına gelelim. Türkiye'de çalışan çocuk işçi sayısı yaklaşık 11 milyon. Uf. Korkunç bir sayı. Ya Türkiye'nin nüfusu kaç? Yani bir İstanbul kadar çocuk kadar insan çocuk, çocuk işçi olarak çalışıyor. Hani okuma, eğitim hakkı vesaire bilmem ne oyun oynamak bunları bir kenara bırakalım. Bir hı hı. İstanbul nüfusu kadar çocuk işçiden bahsediyoruz. Çok acayip yani bu kitaptaki rakama göre e, Afrika'da en çok çocuk işçinin çalıştırıldığı kıta e, imiş. Dolayısıyla e, bizim hani bu e, satın aldığımız şeylerin hangi koşullarda üretildiğini, işçilerin hangi koşullarda çalıştırıldığını biliyor olmamız... Yani bir köle işçi tarafından mı üretilmiş? Ucuz diye işte bir hani uzak doğuda bir ülkede yaptırıyoruz diyelim ama bir oradaki... Birçok ünlü mesela spor evet markası yani. çocuk işçi çalışmasıyla ünlü Evet evet o markayı giyerek gururla sokakta yürüyoruz fakat bunun bedelini bir çocuk işçi ödüyor diye düşünebilelim anlamına geliyor. Bu başlık çok önemli. Ee, çocuklara bunu anlatmanın çok kolay bir yolu yok açıkçası. Dolayısıyla bu tip kitaplara ihtiyacımız var. Eee... Şimdi yani bunu, o zaman bu kitaplar aslında ebeveynlerin de okuyup... Elbette, elbette. Hani ...kendi çizgilerini değiştirerek örnek olma yöntemiyle öyle. öğretebilirler Şimdi burada e, bunu da iyi bir noktaya getirdin konuşmayı... ...çünkü kitap bir yandan da birçok yani her sayfada neredeyse öneriler yapılıyor. İşte güzel hareketler, yap, şudur budur falan gibi başlıkları var Hı -hı. İşte hesap defteri gibi ya da. Hı -hı. E, buralarda çocukları bilinçlendirerek yani burada verdiği bilgilerden yola çıkarak... ...çocukların hem kendi yaşamlarını... Bu bilgilere göre düzenlemelerini sağlamaya çalışıyor bu öneriler. Hı hı. Hem de ebeveyn. Mesela diyor ki eğer aileniz araba almaya karar verdiyse ve cipler hakkında konuşuyorsa onları ye yeşil bir araba almaya... Yani hı hı. yeşil derken doğaya saygılı bir araba almaya ikna edin diye bir öneri var mesela çocuklar. Doğaya çocukluk. saygılı araba diye bir şey var mı? Nispeten. <gülüyor> <gülüyor> Nispeten aslında. Yani ama tabii çok yani işte şimdi... E ee, devam ediyor ee, kitap daha birçok güzel konu var Örneğin Eğer bu şekilde tüketmeye devam edersek <gülüyor> ee, ...önümüz 2050 yılında toplam 3 adet dünya gezegenine ihtiyacımız olacağı bilgisi. Burada hesaplanmış bir bilgi bu. Yani bunun hani her zaman söyleniyor ya bilimsel ama bu. <gülüyor> bu bilimsel yani 3 tane gezegene daha ihtiyacımız olacak. Böyle tüketmeye devam edersek. Ve e, tabi bunlar hani çok karamsar tablolardan bahsediyorum ama... ...bir sürü güzel öneriyle <gülüyor> e, bütün bunları tüketim alışkanlığımızı değiştirmeye... ...onu e, daha yaşanır bir dünya için... Dönüştürmeye dönük hı hı. önerilerle dolu. Ee, aslında hani o anlamda kitap çok değerli e, bir halde. Bir de bu e, Bilinçli Tüketiyorum kitabının çok önemsediğim bir başka bölümü daha var. Hı hı. O, o bölümün adı da Reklamın Gücü. Yani reklamcılar bize nasıl tuzak kuruyorlar ve tüketmemiz için bizi nasıl şartlıyorlar. Hı hı. E, onu e, burada Pavlov aklımıza gelsin. Onu e, anlatan bir bölüm. Şimdi bu kitap hakkında çok uzun konuştum. Gezegenimi Seviyorum'a geçmek istiyorum. Hı hı. Ee, Gezegenimi Seviyorum adlı kitapta da önerilen şey daha yaşanabilir, daha e, hani miras bırakacağımız gezegen ya da bizim çocuklarımızın miras bırakacağı hı hı. gezegenin bugünkünden daha iyi şartlara sahip olmasına yönelik öneriler. Içeriyor. Sürdürülebilir yaşam önerileri. Aynen öyle olur. ve diyor ki bu çok mantıklı bir şey. Çocuklara diyor ki işe odandan başla. Hı hı. Yani koca bir dünyayı zaten kalkıp temizleyemeyiz şu anda ama işi odandan başla. Mesela odanın havasını temizlemek istiyorsan birkaç bitki edin diyor. Hı hı. Çünkü bir sürü mobilya var ve o mobilyaların işte ya da işte diğer eşyaların e, elektronik aletlerin vesairelerin bir sürü işte saldığı gazlar yok bilmem ne bir çuval hı hı. kirlilik var. Bunlarla e, savaşman için mesela deve tabanı bitkisi e, yapı iskeletlerini korumak için kullanılan bir malzeme olan pentaklofenol. Yani çok zor ee, bir sözcük. Buna karşı birebirdir diyor. İşte paşa kılıcı e, boyalardaki kimyasallarla savuştuk. Evet, o savuşan. büyük yapraklı e, salon bitkilerinin çoğu için deniyor bu. Evet evet. E, ortamı temizlediği. Evet evet yani bu iyi bir bilgi Hı -hı. gerçekten ve yar yararlı bir. Hem de bir bitkiye bakmak o bitkinin sorumluluğunu almak bence çok anlamlı evet. yani. E, kitap bu tip öneriler, öne. Işte kirlilik kaynaklarına işaret ediyor örneğin nelerdir onlar diye. Bir de bir şey diyeceğim. E, bu, bu gibi konularda ben etrafındaki insanlarla konuş. ...genelde şey diyorlar... E ...ben yapsam, sen yapsan... Yani ...zaten kim yapıyor ki... ...başka kimse yapmıyor ya, ve evet. sonuçta... ...yine kötü bir şey oluyor diye... ...ama hayır yani herkes küçücük... ...bir katkıda bulunsa ki... ...bu kitapta naylon torbalarla... ...ilgili bir örnek vardı önemli. mesela... Evet. ...yani herkes... E, ...naylon torba kullanmayı... ...bıraksa gün içinde kullandıkları... ...naylon torbayı dünya çapında düşününce... ...tonlarca... Plastikten kurtulmuş oluyoruz. Yani hem tonlarca plastikten kurtulmuş oluyoruz biz. Hem de şimdi naylon torba dediğin için bak o bölümü arıyorum işte. Hem de birçok canlının yaşamını kurtarmış oluyoruz. Bakın kaplumbağalar e, denizde yaşayan <gülüyor> kaplumbağalar e, plastik torbalarla karşılaştıkları zaman onları deniz anası zannedip yutuyorlar ve bağırsakları düğümleniyor. Evet bir sürü yani hayvan. Yani sizin bugün masumane bir şekilde bir kenara attığınız... Ee, bir naylon torba bir poşet alışveriş poşeti e, gidip e, dünyanın bir başka yerindeki bir kaplumbağanın canına mal oluyor. Aslında sorumluluğumuz çok büyük hı hı. ve bunu bir an önce kavramamız çocuklara anlatmamız için de bu kitaplar çok önemli. Ve o dediğin e, bilgi nerede burada. E, diyor ki 2004 yılında sadece İtalya'da bir tek İtalya'da e, 12 milyar adet poşet kullanılmış 12 milyar adet Dünya poşet. Dünya nüfusu 6 milyar. 6,5 milyar. Yani adam başına sadece İtalya'da 2 poşet kullanılmış demektir tüm dünyada. İnanılmaz Çok bir rakam. Korkunç. E ben bizim buradaki tüketimi e e eklersem buna işte Amerika'dakini eklersem ne, o rakamı ben anmak istemiyorum. Sadece poşetten bahsediyoruz bu arada. Daha plastik neler neler var yani. E i̇şte bu kitap bu konularda diyor ki bez torba kullan. Çok basit bir şey öneriyor. Yani, yani o kadar da zor bir şey değil zaten evet. bu. İşte bu güzel öneriler sayesinde de çocukların aslında yaşamımızı biraz ilerideki ki yaşamı hani daha olumlu etkileyebileceklerine inanıyorum. Mesela yine ben çok güzel bir örnek vermek istiyorum burada. Ha bir dakika yanlış yere bakıyormuşum, o yüzden o örneği burada veremiyorum. Şurada çünkü örnek. Evet. Cep telefonuyla. Evet mi? evet. Diğer kitapta. Ee, şimdi cep telefonu bütün çocukların cebinde bile artık cep telefonu yani küçücük çocukların cebinde cep telefonu var bunun anlamını bilmiyorum yani öyle bir iletişim ihtiyacını ben tanımlayamıyorum ama var ee, ve e, hani bir kere bu cep telefonlarıyla ilgili çeşitli şüpheler var bu kafamızda neye mal oluyor onu bilmiyoruz ama burada diyor ki bir kilo cep telefonu üretmek için hı hı. sağlığı geçtim bir kilo cep telefonu üretmek için 134 kilo farklı materyal gerekiyor. Yani çok açık bir durum. Şimdi ben e, çok uzatmışım konuşmayı. E, fena kapılmışız bu kitaplara. Yani biz bu kapılmamak kita mümkün evet, değil Evet çok ama. önemli çünkü. Biz bu iki kitabı bugün e, biraz sonra müziğimizi şarkımızı çalmaya başlayınca bize telefon eden bir kişiye armağan edeceğiz. Bir tane de birdolapkitap.com'dan armağan edeceğiz. E, şimdi istersen müziğimizin anonsunu da sen yap. 0212 343 4040 telefon numaramız. Şarkıda Arabalar filminden şu. Life could be dream Life could be dream doo doo doo doo. Shaboom. Life could be a dream Shaboom. if I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and open with me again, boom. De -de ding dong, ding dong, shaleng, shaleng, shaleng. Oh, oh, oh, pip, Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my Oh, life loving you, life could be a dream, sweetheart Every time I look at you, something is all wrong right. If and I could take you up a paradise up above Shaboom, boom tell me, darling, I'm the only one that you love life could be a dream, sweetheart, hello, hello again Shaboom, and boom the no mirge boom boom Inna leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng leng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 Karetta çocuktan çıkan gezegenimi seviyorum ve bilinçli tüketiyorum adlı iki kitabı bizden Tuna Gökak'ın ve annesi Zeynep Özsoy kazandılar. Ee, şimdi ben zamandan çok yedim ama diğer kitaplara geçebiliriz. <gülüyor> evet şimdi okullar tatil olduğundan beri bize bir sürü elektronik posta geliyor. Hani yaz için ne önerirsiniz diye ya da işte okumayı çok sevmeyen çocuklar için hani eğlendirici ne olabilir diye. Hem siteden birkaç öneri yapmıştık hem de gelen postalara yanıt veriyoruz. Ama benim çok sık önerdiğim bir seri var. Daha çok kişinin haberi olsun diye bugün onları getirdim. Bunlar Korkunç Gıcık Üçüncü Hıçkıdık serisi. <gülüyor> Korkunç Gıcık Üçüncü Hıçkıdık bir Viking kabile şefinin oğlu ve gelecekteki kabile şefi, şef adayı. Ama bir Viking Bile şefinden beklenecek özelliklere çok da sahip olmayan biraz çelimsiz, sakar, beceriksiz. Buna karşılık zeki. Evet şey, yani aklıyla evet. bu bütün arayı kapatıyor. Şimdilik bu serinin üç kitabı Türkçe'ye çevrildi gün kitaplığı tarafından. Ejderhan'ı Nasıl Eğitirsin ilk kitap zaten bu geçen sene sinemalarda Aa, film evet, olarak gösterilmişti. Ben izlemedim çok da izlemek istemiyorum çünkü e, yani filmi izleyenler varsa ve kitabını okumadılarsa bence kitabını okusunlar. Kitap gerçekten çok daha komik. E, i̇kinci kitap Nasıl Korsan Olursun. Üçüncüsü Ejder Nasıl Konuşursun. E, İngiltere'de serinin 8 kitabı çıkmış toplam. Bizde de dördüncüsü e, herhalde sıradadır. Ee, bu seriyi Cressida Cowell yazmış ve resimlemiş ama aslında öyle değil aslında hıçkıdık yani <gülüyor> büyümüş ve yetişkin olmuş Hıçkıcı, hıçkıdık tarafından kaleme alınmış. Cressida Cowell eski dilden çevirmiş ee, okunur hale getiren de Mine Kazmaoğlu'ymuş. Güzel. <gülüyor> evet. Kitap şöyle yani seri karakterleri tanı, tanıtarak başlıyor. Yani yavaş yavaş karakterleri tanıyoruz. Bir sürü karakter var. Ve ilerleyen bölümlerde ilerleyen kitaplarda iyice aşina olduğumuz için hani gerçekten çok oturmuş tiplemeler ve çok eğlen, eğlenerek okuyorsunuz. Şimdi ejderha kabilesine kabul edilebilmek için genç oğlanların atlatmaları gereken birkaç sınav var. Ee, bu sınavların sonuncusu da bir ejderha sahibi olmak. Yani her e, vikingin mutlaka bir ejderhası oluyor. Belli bir yaşa gelince e, e, yaşadıkları avanak adasının bir kıyısındaki ejderha mağaralarına gidiyorlar. Ve çocuklar orada kendi ejderhalarını seçiyorlar. Ama ejderhalar tabii çok saldırgan yaratıklar. Onu yakaladıktan sonra işte bir sepetin içine hapsediyorsun. Gafil avlayıp uykudayken. Sonra getirip eğitiyorsun. Ejderha eğitmekle ilgili de e, Profesör Boşta Gezen'in zamanında yazdığı Ejderhanın Eğitirsin diye bir kitap var. İşte Profesör Boşta Gezen ordinarius profesör doktor vesaire diye bir lakabı var. <gülüyor> Büyük Balta Yayınları 10. yıl baskısını yapmış. Ee, bu kitapta işte girişte ödül aldığı ne kadar başarılı oldu işte yazar hakkında bir sürü şey yazıyor ve şöyle devam ediyor kitap birinci ve de son bölüm ejderha eğitiminin altın kuralı şudur ona bağır <gülüyor> avazın çıktığı kadar diye dipnot var ve son diye bitiyor yani ejderha eğitimiyle ilgili vikinglerin sahip olduğu tek bilgi bu. Ama Hıçkıdık'ın bir farkı var. Hıçkıdık gidip bu ejderhaları uzun süre incelemiş, izlemiş ve ejderhacı öğrenmiş. Yani e, kabiledeki başka kimse ha. ejderhacı bilmiyor. Hıçkıdık biliyor ama işte ejderha sınavına gittiğinde herkes orada bir kargaşa oluyor. Hıçkıdık ve yakın arkadaşı balık ayak yine böyle bir e, kargaşaya neden oluyorlar falan. Apar kaçıyorlar orada ejderhaları uyandırdıkları için. Bütün işte kabilenin diğer çocukları gururla kendi ejderhalarını gösteriyorlar. Hıçkıdık da son anda bir şey alıp sepetine atmış ama sonradan bir bakıyor ki avuç içi kadar yani küçücük bir ejderha. <gülüyor> ne tür olduğu belli değil. Dişi bile yok. Ama. E, dişsiz. onu adında dişsiz koyuyor zaten. E, ve e, olabilecek en ukala ejderhaya denk gelmiş. Yani o ejderhaya bağır kuralı asla dişsizde işlemiyor. Ee, i̇şte hiç kıdıkta onunla konuşarak işte ikna etmeye çalışıyor, rüşvet vererek kandırarak. <gülüyor> Şimdi şeyler ilgimi çekti benim. İsimler çok eğlenceli görünüyor. Evet. İşte, balık ayak, balık e, Hıçkıdık. kıdık, hiç kıdık, hiç babası e, kayıtsız Zebella şey. <gülüyor> Ve sonra it, ko it kokan ot kafa var. Hiç <gülüyor> düşmanı olan çocuk, işte e, hiç Şef olamazsa it, koka, it kokan ot kafa varis olabilir. İşte torba götle şiş göbek Bip. galiba. <gülüyor> Babası. <gülüyor> Güzelmiş. Sonra işte dede buruşuk moruk var. Hıçkıdık'a inanan ve hani onu destekleyen tek kişi de o bu arada. Hıçkıdığın Ejderha'ca konuştuğunu bir tek dedesi biliyor. Ve balık ayak biliyor. Aha. Çünkü hani böyle kültürlü bir davranış vikinglere yakışmaz ha, delikanlılığı yani. delikanlılığı bozuyor yani. Olmaz yani nasıl konuş bağırmak yerine nasıl gidip onunla konuşmaya çalışırsın. Neyse yani sonuçta Hıçkıdık'la dişli böylece tanışıyorlar. İlerleyen bölümlerde de zaten ayrılmaz ikili oluyorlar ama Hıçkıdık kitabın ortalarına doğru işte başarısızlığından dolayı sürgün cezasıyla karşı karşıya geliyor. Ama adaya çok büyük işte bir deniz ejderi uyanıyor adaya musallat oluyor ve ondan her hepsinin kurtulmalarının nedeni de yine Hıçkıdık ve Dişsiz'in yaptığı oyun oluyor. İkinci kitapta Hıçkıdık ve Dişsiz yine akıllarını kullanarak hani kaba kuvvetle değil de akılla Hıçkıdık'ın atalarından miras kalmış büyük bir hazine var. Onun peşine düşen ee, ...yoksul ama dürüst çiftçi Alvin'le mücadele ediyorlar. <gülüyor> Nasıl yani? <gülüyor> çok güzelmiş. Alvin aslında bir sahtekar ama işte onu sahtekar olduğunu kimse anlamıyor. Ee, Hıçkıdık tabii ki. Holigan köyünün tek akıllı insanı olarak <gülüyor> Hıçkıdık bunu fark ediyor. İşte Alvin'le çok komik bir mücadelesi var. Üçüncü kitapta da bu sefer yine bir eğitim sırasında Hıçkıdık... Balık ayak, dişsiz ve balıkayağın ejderhası, sis içinde kayboluyorlar ve kendilerini bir Roma, e, Romalıların Lejyanın kalesinin içinde, içinde, içinde buluyorlar. Ha. yani Esir düşüyorlar. Oradan kurtulmaya çalışıyorlar işte. E, areneye çıkıp işte savaştırılacaklar. E, ama neyse ki hıçkıdık yine ejderhaca bilmesiyle ha. ve başka becerileriyle oradan kurtulmayı başarıyor. Bu arada ejderhaca ejderhacı deyip duruyorum. Ejderhacı nasıl konuşursunuz diye soran olursa hani birkaç tane sözcük söyleyelim. Evet heyecanda bekliyorum. Mesela çüst sen lütfen demek. Ee, Küçü ham ham poposunu ısırmak. <gülüyor> Ki, yani sizin yaptığı şeyler bunlar. <gülüyor> miyav miyav kedi bir hammam göbeğini ısırmak. Sonra... Cik cik çerez fare demek. Aman. Kakır kakır kahkah gülmek. Tükrük faşır fuşur dudak şalap şup da öpmek demek. Uy <gülüyor> Çok güzelmiş. Yani daha başka bir sürü şey var ama bunları söylemeyeyim okurlara kalsın. Hayır ama bu arada bu çok iyi bir uyarlama. Evet. Değil mi yani? Yani okunur hale getiren Mine Kazmaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten ben bunların orijinallerini de okumuştum. Gerçekten... Aynı keyif aynı lezzet Türkçe olduğu gibi geçmiş. Ee, bu kitaplarla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Hani öyküler ve anlatılan şeyler zaten çok komik ama kitabı daha da komik hale ve canlı hale getiren şey yazarın resimlerle ve kitabın tasarımıyla yaptığı katkı. Çünkü mesela ejder bağırarak konuşulan kısımlardaki vikinglerin çok yaptığı bir şey. Bu kocaman yazı karakterleri görüyoruz. Bir yanda puntolar büyüyor. Yazı karakteri değişiyor. Böyle o şiddetli bağırış <gülüyor> etkisini görüyoruz. Ejderhace bölümlerde de titrek yazı karakterleri var. Yani ejderhace'ye geçtiğimizi oradan anlıyoruz. Kırıltılı bir ses. Evet. E, arada Hıçkıdık'ın yazdığı işte e, büyüdüğü zaman yazdığı anıları bunlar aslında. Onun defterinden notlar görüyoruz. Yani defter sayfaları var. Kendi Hıçkıdık'ın çizimleri var. E, yani çok renkli çok zengin bir kitap bence bu. Okuması... Renkli dedim ama aslında kitap tamamen siyah hayır, beyaz tabii, tabii, fakat çok hayır, renkli yani, gerçekten. Evet yani. gerçekten çok renkli. Okurken böyle kendini tutamayıp sürekli gülme ihtiyacı duyuyorsun. Yani tutamıyorsun gerçekten. Komik yani filmini... Ba bana şeyi hatırlattı. bu e, Biz hani Vikinglerle ilgili hep böyle bir durum var anlaşılan. Çünkü Wiki vardı hatırlarsan biz evet. küçükken. Ve o da e, kabilenin tek zekisi mi demeliyiz acaba. Yani <gülüyor> o aklıyla çözerdi bütün evet. problem Ama e, açıkçası o çok naif kalıyor bunların yanında değil mi? Tabii tabii yani burada gerçekten böyle üç kağıt çok fazla var. Yani hıçkıdıkın, e, dişsizi ikna etmek için verdiği çabayı görünce zaten anlıyorsun. Yani onu onu ikna edebilmek için türlü dolap dolap çevir. Onu da kandırması gerekiyor. E, bu arada biz e, evet şimdi kaptırmıştık. Kendimizi işaretimizi aldık. Süremizin sonuna gelmeyi bırakın bir hayli de aşmışız. Pazartesi günü bir dolapkitap.com'a bakmayı unutmayın. Bir sürprizimiz var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Aşçının Çocuk Kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. <gülüyor>